bedeys. 76. şube nedir? İslahu dâtil beyni. İki Çi kişinin arasını düzeltmek. İslahu dâtil beyni. Bu çok önemli meselelerden birsidir. Diğer şubeler gibi. Olmasa olmazdır. Toplum bu ayakta durur. İslahu zatil beyin. İki Çi kişinin arasını düzeltmek. Bunu diğer şöbeler gibi kolay anlarız. Ama mesele sandığımız gibi kolay değil. Madem iman meselesidir, mesele ciddidir. Madem alimlerimiz bu imanın şöbesidir, icma etmişler, demek ki bunun altında bir şey var. Bizim kulağımıza basit gelir. E çiçeşi arası bozuldu, git aralarını düzelte. Bu böyle sandığımız gibi değil. Şimdi derste, bunun altını açıklarken baharız ne kadar ayet, ne kadar hadis, ne kadar önemlidir? Ne? İslahu datil bey. Çiçeşenin Ki arasını düzeltmek. Bu çiçeşenin arasını düzeltmek imanın azim bir şubesindendir. Ayrıca şer'i bir nedir? Ökümdür. Allah emretmiş buna. Sonra önemli bir farizedir, vaciptir. Ümmetin üzerine özellikle muktedir şahıslarının üzerine. İslah-ı zat ne olur? Kalpler temizlenir, saflanır. Ümmet birleşir, toplum yüzleşir. Bununla isla, ümmet ne olur? İleri gider. Ümmet yekpar olur. İslah-ı beyin bu farize terç olduğunda ne olur? Ümmet ihtilafa düşer, fırka olur, e, ihtilaf olur, paramparça olur, zayıf düşer, düşman ne olur? Devreye girer, işgal eder. Hatta İngilizlerin en büyük e, e, işgalda işgal etmekte Şümrünclükte en büyük kuralları nedir? Farktasud, <gülüyor> dağıt. Efendi olursun. Parçala efendi olursun. Yani karşı tarafı para savaş karşı taraftan nedir? Zordur. Ama onları parçalarsın, zayıflatırsın, tek tek avlarsın onları. Aynen sürüden çıkan koyunu nasıl kurtar? Böyle oluruz. Ondan dolayı İslam dini bu konuya çok önem vermiştir. Hem de çok bir ciddi bir şekilde önem vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında şeriatinde ashab ondan sonra alimler bu konuya yer vermişler bu konunu işlemişler bütün detaylarıyla çünkü İslam ihtilafı kapatan bir dindir. İhtilafe yol açan bütün meseleleri kapatmıştır. İhtilafı kaldırmak için bütün çabaları İslamiyet ne yapmıştır? teşvik etmiştir. Bu öyle bir dindir. İslam sulh dinidir. Sulh nedir? Barış dinidir. Evet biz savaş ederiz ama asıl İslam'ın matodu nedir? Barış dinidir. Dinusselam, selam selam dinidir. Allah'ın dinidir. Allah-u Teala'nın ismi nedir? selam salamdır. Salam nedir? Yani senin üzerine selamet olsun, emniyet olsun... Seni Ghedir'den, e, zulümle emin ederim seni. Selam budur. Onun için Musulmanın şiari nedir? Esselamu aleyküm Yani benden dolayı sana zulüm yoktur. Sen benden, benden terefe emin ol. İşini sağlamal. Sırtını yasla. İslam dini böyle değildir. Ama kime savaş açarız? Kim İslam dinini yok etmeye kalksa sadece orada savaş var. Onun haricinde İslam dininde savaş yoktur. Kim seni yok etmeye kalkıyorsa Allah'ın dinini Allah Teala burada izin vermiştir. İzin vermiştir o karşı tarafı evet savaş olur yok etme yok ederiz onu. Hatta engel olmasın Allah'ın yarattığı yerde, yarattığı kulların içinde istediği matodu yaymak. Bu nedir? E, selamet dini. Ee, İslam dinidir. Onun için İslam dini bu konuda çok teşvik etmiştir. İki çişin arasını bulmak sulh. İslah-ı zâtul beyn sulh'tir işte. Sulh'ı yaymıştır İslam dini. Sulh'ten ne olmuş? İslam dini toplum takmış, yekbar olmuş. Ondan dolayı asr-ı saadet neden dediler asr-ı saadet? O asırda saadet tecelli etti. Neyle etti? Sulh'ten en büyük sermayesi asr-ı saadetin neydir? Barışıydır. Cennette en büyük sıfat nedir? Ayette geçtiği gibi kalplerinden gıl, cin, hasadet ne olur? Çekilir. Cennette hasadet diye bir şey yoktur. E bu yer asr-ı saadet nedir? allah Teala'nın dini hakim olsa nedir? Cennetin dedir bir maketidir yer. Cennetullah fil ard dediğimiz bir cennet var, alimler diyorlar, yer üzerinde ona girmeyen cennetin ne'im, cennetil hulda giremez. O da nedir? Cenneti yer üzerinde biz ne yapacağız? Canlandıracağız. İşte o canlandırdığımız cennete ne deriz biz burada? asr saadet. Asr-ı saadette bu canlandı. Çin kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerin arasını ne yaptı? Barış etti. Ansar da Muhaciri kardeş ilan etti, mallarını birbirlerinden böldüler. İşte bu nedir? Bu sulh. Her şeyi barışı önem vermişti. Barışın anlamı nedir? Sulhun anlamı nedir? İslah zatil beyin iki kişinin arasını neden buluruz biz? Barıştan buluruz. Barışın anlamı nedir? Barışın anlamı, sulhun anlamı, iki taraf birbiriyle aralarını ihtilaf girmiş, şeytan girmiş, kin girmiş, hasedet girmiş, bu cisminin arasını bulmaktır. Aralarındaki o fitneyi çekip atmaktır. Bu deneyde ne olur? Bunun şartları var. Şimdi geleceğiz inşallah. En büyük nedir? Allah rızası için bir iş olacaktır. <gülüyor> Allah rızası için bu çabayı gösterdin, ne olur? İslah özetil beyin olur. Allah Teala senin elinle bu bereketi salar, senin elinle bu Çin hasret, e, nefret ki şeytanın yoluyla bunlar ekilmiş, içi kardeşin arasında, yendeçi toplumun arasında, yendeçi devletin arasında bu neyle çıkar? Sulh'ü yaymakla çıkar. İşte bu sulhtır. Çin hasret, nefreti çıkartmak aralarında sulhtır. Sulh neyden olur? Alemler diyorlar sulhın. En önemli sermayesi nedir? Her söylemek, her konuşmak, her yapmaktır. Yani konuşurken en güzel şekilde herli konuşacaksın. Adaletli konuşacaksın. Bunlar hepsi nedir? Yani heri isteyeceksin. Senin istediğin arada herdir. Çıkar var mı bu meselede? Olmaması lazım. Zaten çıkardan sulh olur mu? Olmaz. Sulh neyle olur? Salih niyetle olur. Sulh, salih niyet bulundu, onu Allah Subhana ve Taala ona bereket salır. Neydir bu islah zatıl beyin o kadar önemlidir alimlerimiz icmaen bunu imanın şöbesi demişler. Neydir bu imanın şöbesinin fazileti nedir? Sulhün ve muslühün fazileti nedir? Sulh nedir? O meseledir ki yapıyoruz onu işliyoruz. Muslüh nedir? O insan yen yani o insanlar kalkmışlar ve işe soyunmuşlar. Yani çi musulmanın arasını, çi grubun arasını bir çişi yiyen yani bir grup çişi soyunmuş bunu ıslah etmeye kalkıyorlar. Bunlar ne derler? Musluh derler. İslah edici derler. Bunların fazileti nedir? Allah subhanehu teala ayette şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِينَ yum sıkunu bil kitab ve ikamu salate in la muhsinin burada A'raf sure suuzat 170'te diyor ki onlar ci kitaba sımsıkı sarırlar. namazlarını da ikamet ederler hakkıyla biz musluhlerin ıslah edenlerin neyini, ecirlerini ne yaparız boşa çıkartmazız Allahu Teala burada ne veriyor hıt söz veriyor. Neye söz veriyor? Muslihlerin neyi var? Büyük ecirleri var. O ecir de boşa gitmez. Demek ki ıslah nedir burada? Önemli meseledir. Allahu Teala burada hat zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de ıslah önemli olduğu için muslihler la nuzayyu la nuziru Bir diğer ayette Şura'da ve ceza'us şeyiyeti şey'atun misluhha Kötülüğün karşılığı aynen kötülükle olur. allah Teala bunda izin vermiş bize. Yani bir dene kısastır, bir tokat attı sana, kadı diyersen de kalk bir tokat atın. Dişe diş, buruna burun ayetlerde geçiyor. Göze göz. Şimdi on, sonra ne diyor ayette? Şura 40'ta Femen afa ve aslah Kim affetse, islah de etse, çidenin arasında. Bir dene. Ben sen bir tokat attın, ben affettim seni. Kadı dedi, sen hakkın var, kalk bir tokat atma. Ben dedim, affediyorum. <gülüyor> Ve men aslaha. Yan kadı, yan başkası dedi, ya affet kardeşini. O kata yaptı. Allah izin vermiş seni ama affet onu. Ben de affettim onu. Bunun ecri neydi? Fe ecruhu Allah. Bunun ecri kim öder? Kimin üzerine borcudur bunun ecrini ödemesi? Mesela ben sana diyorum, Ahmet kardeş... Git benim için bu işi yapsam bu kadar para veririm sana. Sen ne için yapıyorsun bir işi? Karşılığında para alacaksın. Senin masrafın benden diyorum. Senin emeğin bendendir diyorum. Ben söz verdim sana. Ama ben de zengin adamım, patronum sen de güveniyorsun. O işi seve seve yapıyorsun. Burada Allah subhanehu teala ne diyor? Kim affetse, sulh etse ecri benim üzerime. Allah teala bir şeyin sevabını söz vermişse ne verir? Bol verir. Bol verir. Çünkü kerimun gani. Zengindir Rabbil alemiz. Comerttir. Mutlak kerimdir. İnnallâhe lâ yuhibbul zalimin. Allah Teala zulmedenleri sevmez. Neden ayetin zulmden bitiriyor? Çünkü bazen insanın kalbine Çingir girer. Şeytan sulh'te ne koyar? Kin girer. Yani beni bir tokat ettik ki atayım. Kadıyı etkilerim. Ne yapsın? Daha fazla zaza kessin. Bu nedir? Bu zulümdür. Allah zalimleri sevmez. Allah kimi sever? Affedenleri, sulh edenleri. Çitenin arasını bulanları. Onun da ecrini bırakın bana diyor. Ben üstlenirim. Birden adresi Allah Teala senin ecrin bendedir. Ha? Nerededir anlamı gelir? Yani en gani, en comart. Rabbil aleminin yanında nedir? kaybolmaz Muhakkak yerin senin cennetin en geniş yerindesin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dur ki ela uhbirukum bi afdalin min dereceti saimin e, sıyamin, ve siyamin ve sadaka size haber vereyim ki oruç namaz sadakadan daha faziletli bir amel yani onu ecri bu amellerin ecrinden daha faziletli bir ecir sahabeleri diyorlar belâ Evet ya Resulullah. Çünkü biliyorlar. Sahaba her zaman Resulullah'ın ağzından çıkana önem verilmiş Çünkü neden? Biliyormuş bu bir kerdir. Kendileri için isteniyor. Bir şerdir. Kendilerini o şerden korumak isteniyor. Onun için İbn Abbas diyor. Biz duysaydık Kale Resulullah meclisin o başından hemen şu şerdir, o Kale'ye diyene bakardık. Ne diyor? Bir khırdil bizim için istenmiş bir şerr'i bizden uzaklaştırmak için Resulullah emretmiş. Sahabe hemen dediler: bela evet ya Resulullah, şauklan." Ne dedi buna buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi: "Salahu zatil bey." İki kişinin arasını düzeltmek, ıslah etmek, düzün bu, bu, bu bulmaktır. Sonra ne buyurdu? Dedi: "Fe inne fesadu zatil bey hiye Fesadu zâtil beyn nedir? İslahı zâtil beynin tersidir. Sen çi çişinin arasını gelip düzeltiyorsun. Bunu ne yapar? Oruç, namaz, sadakan, ecrinden daha fazlaymış. Ama bu Allah rızası için olacak. Sonra ne diyor? Çiş, çi çişinin arasını da bu, bulan, bozan nedir? Çi dostlar, kuvvet yaşıyorlar. Sen geldin aralarına fitne soktun. Bu nedir? Bu nedir? Silir götürür. Nasıl saçını e, cületle kazıyorsun? Ne yapıyor? Saç diye bir şey kalmıyor ona benzetiyor. Kazıyorsun. Ha? Tıraş ediyorsun kazıyorsun onu. Ondan sonra bir rivayette ne diyor? Ben demiyorum bu saçı kazar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dini götürür diyor. Ne kadar tehlikeli bir meseledir. İyel halika. Nedir halika? Silip götürüyor. İşte bundan dikkat etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerden ansarın arasını kuvvet yaparken çizsin ne dedi orada? Aralarında bir anlaşma yazdırdı. O anlaşmada neydir? İçinde bir sürü meseleler vardır. O anlaşmalarında bir söz söz verirsiniz. İslahü beynel muslimin. Nedir o? Müminlerin, musulmanların arasını ne yaparsınız? Düzeltmeye çalışacaksınız. Buna söz verin. Nasıl? içlerinde ne vardır? Allah'a şirk koşmayın, namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bunun yanında ne vardır? İslahü til beyin. Müslümanların arasını bulmaya da söz verin. Evet. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennetin kapıları pazar ertesi perşembeler günü açılır. Ne kapıları mağfiret kapıları açılır. Pazar ertesi perşembeler açılır cennetin kapısı. Allah Teala cennetin kapısını açılır çar an altan Cennetin kapısı açılır Allah Teala niye açılıyor? Affedilir. Kime affeder? Her çeşit affeder. İlla kime affetmez? Şirk koşan. Şirk koşan affedilmezsin. Ne pazar ertesi günü, ne perşembe günü hayatta affedilmezsin. Ama şirk koşmasan ne kadar büyük günah işlemişsen ne günlere açılır? Cennetin kapısı pazar ertesi, perşembe. Onun için Resulullah diyor bu çocuğunu ben isterim, oruç olayım. Hem de Ameller, salih ameller Resulullah'a arz olur. O günler isterim oruclu amelim arz olsun. Onun için sünnettir. Bu günleri oruc olmak. İyidir. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cennetin kapısı açılır. Bütün günahlar affolur. Şirk hariç. Bir de kim hariç? Bak şirk, bir de dengi var onun. Nedir o? Çi kardeş birbirine kızmış, konuşmuyorlar. Bu çizsi hariç. Bunlar çında açılmaz. Ben Ahmet kardeşimle küsü. Geldik yan yana birbirimize ateş püskürüz içeride. Bu nedir? İşte bu cennetin kapsatılmaz o ki günde. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Teala diyor bekleyin. Bunlar barışana kadar amellerini affetmeyin ya. Yani. Bekleyin. Üç kere Resulullah diyor ki Üç kere. Bekleyin bunları hatta barışsınlar. Onun için sulh nedir burada? Barış. Kardeşin arasında çin nefreti kaldırmak en büyük salih emellerdendir. Bak en büyük şeyden mahrum kalıyorsun. O da nedir? Cennete affından. Allah sa'ala her şeyi affeder. Büyük günahları da affeder. İlle ki bir kardeşten küsüysen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, bu da imam Müslüm'dedir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste diyor ki namazdan daha iyi bir faziletli amel size göstereyim ki en faziletli ameli size söyleyeyim hangisidir bir kulun işlediği ne diyor ee, çiçişinin arasını bulmak bir de güzel ahlak Zaten kisi birbirinden bağlıdır. Salah huzatil Beyin ve husnul huluk. Çiçişinin arasını bulmak en büyük faziletli amellerdendir. Namazdan daha faziletliymiş. Onu hiç arkadaşlar bir, kısm, bir kısmı demesin. Ben her çiçişinin arasını buluyorum. Namazı artık önemli değil. Ben zaten işi yakaladım burada. Olmaz. Bu basamak basamaktır. Namaz olmazsa zaten sen çiçişinin arasını bulamazsın. İmkanı yoktur bulacaksın. Neyle bulacaksın? Çişişinin arasını sen Allah rızası izle bulacaksın. Allah bu, o yapıyor. Sen sadece adımını atıyorsun. Sonra bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buharide İklemleri üzerine sadaka var. Bütün eklemleri üzerine sadaka var. O sadaka da nedir? İnsanların arasını insanların arasında adalet davranmak o onun için sadakadır. Adalet nedir? Yani zulmü, kinni, nefreti yok etmektir. Böyle davrandığın insanların arasında ister senle arasında, isterçi insan arasında adaletli hükmetmek nedir? Bu sulh diyor alimler diyorlar. Bu da en büyük nedir? Salih amellerdendir. Ondan dolayı Enes İbn Malik radıyallahu anhu ne diyor? Bir de da sulh etti her sulhın arasında elebilsin bir köle azat etmiştir. Yani sulh kardeş çok önemli meseledir. İki tene'nin arasını bulmak İslam dininde en önemli meselelerdendir. Çünkü ki İslam dini toplumsal dindir. Bu fitneye yol açmaması lazım. Fitnenin kapısını kapattı İslam ne olur? En büyük nimete biz vararız. İyidir bu Şimdi bu faziletidir. Buradan ne çıkıyor? Ehemmiyeti çıktı ortaya. Ne kadar önemliymiş bu sulh. Alimlerimiz de bunu da böyle toparlıyorlar. Yani ehemmiyeti ve dindeki yeri nedir sulhun? Bu hayatlar, bu hadislere göre nedir? Birincisi alimler diyorlar ondan dolayı sulh nedir? Çiçişinin arasını bulmak, sulh etmek. Bu böyüc bir ibadattır. Nasıl namaz kılıyorsun, nasıl oruç tutuyorsun, nasıl zekat veriyorsun, nasıl cihad ediyorsun? İbadettir, derece derecedir. Sulh'ta en önemli, en böyüc ibadetlerden nedir? Birsidir. En böyüc ibadet. Çünkü Allah subhanahu anh hem de alimler alimlerdirler, en hayırlı ibadetlerdendir. Bildikçe Resulullah dedi namaz, niyaz, anlattı, onlar cibidir, olardan önemlidir. Ayette Nisa surasında 128. ayette ne diyor? Vessulhu hayır. Suluh nedir? Hayrdir diyor. Suluh hayrdir. Yani sen adımını attın Allah rızası için ki kardeşin, ki grubun arasını düzeltmeye sen hayır bir amel yapmışsın, büyük bir ibadet yapmışsın. İkinci, alimler diyorlar ki islahtan, suluhtan, ara bulmaktan, Çinli nefreti kaldırmaktan ne olur? Ümmet yekpar olur. Birbirine sımsıkı bağlanır. Zayıf, zayıf insan güçlenir. Zulmü ilinmez. Değil mi? Güclenir. Hekıt, Çin, nefret. Ne olur? Ümmette yok olur. Ondan sonrayı üçüncü, bundan kaynaklanır. Ne olur? Üçüncü diyorlar, ümmet yekpar olur. Çünkü kalpler Birbirini ülfet olur. Kardeşlik olur. Huvvet olur. ihtilaf ne olur? Yok olur. İhtilaf yok olduğu yerde ne olur? Ümmet cüclü olur. Bu da nedir? Vaciptir şer'an. Dördüncüsü sulh. Nedir? İmanın simgesidir. Alametidir. Huvvetin alametidir. Sulh. İman ve hüvvetin alametidir. Allah sağlayı Hücuret surasında 10. ayette ne diyor? Muminler nediler? Kardeşler. Demek ki burada ilan oldu. Muminler kardeşler. Sen mi bu benim kan kardeşim, babamın oğlu anlamına oldu. Sen madem müminsin, musulmansın sen benim kan kardeşim cibisin yerine gelse ondan daha önemlisin. Yani bir kardeşin var bir de Müslüman kardeşim var. Evet, bu kardeşin kan kardeşin, Müslüman kardeşinin üzerine bir derece sıra nedir? kanlık. Eğer kan kardeşin senin imanı zayıf olsa, karşı kardeşin imanı güçlü olsa o daha faziletlidir normal kardeşte. Hele gelse dinsiz olsa onun hiç itibarı kalmaz kan kardeş. Onun için innemel mu'minun ikhve kardeşler. faslihu فَاسْلِحُوا beyne اَخَوَيْكُمْ Kardeşleriniz aranızda, aranız arasında sulh edin diyor. Gördüm. Burada ne yaptı allah Teala? sulhu şart koştu. Kimin? U Huvvet, müminlerin imanın simgesidir. وَاتَّقُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'tan da korkun, hatta rahmete kavuşacaksınız. Kavuşacaksınız. Burada neden Allah'tan korkun diyor? Çünkü Allah'tan insan nasıl korkar? Adaletli devrenir. Zulmetmez. Çünkü solihte şeytan gelir ne yapar? işin içini bozmaya çalışır. Tek taraflı devrenmeye çalışır. Evet. Beşinci mesele. alim ıslah yok olsa bir ümmette o ümmet ne olur? Helakaciler. Dağılır, zayıf düşer, evler. Evler. Aileler ifsade uğrar. Kimse aralarında sulh etmiyor. Daha sulh olmayan yerde ne olur? İfsal olur ortaya yerde. Zaten şeytanın oyunu bitmez. Ne olur? İki tarafın artasını, ortasını bozanlar çok oluyor ümmette. Onlar devreye girer bu sefer. Altıncısı, altıncısı nedir? Sulh'i kabul etmeyen insan, sulhu barışı ara bulmayı çinin nefreti yok etmeyen insan nedir? katı kalplidir. Merhamet kalbinden ne olmuş? çekilmiştir. İçi ifsad etmiştir. İçinde kötü niyetler olur. Neden? Çünkü her isteği yoktur onda. Es sulhu hayır, Sulh hayırdır diyor Allah Teala. Senin kalbinde sulhün mayası bile yokysa, alimler diyorlar sen şerre herden daha yakınsın. O zaman sulh ne kadar önemlidir. Burada bunu da alhamdülillah tecelli etti. İyidir. Yedincisi diyorlar alimler önemi nedir? Sulhün çünkü musluh insan kalbi imşak olur. Allah'a daha yakın olur. Ş herre daha yakındır. Şerden daha uzaktır. Çünkü bütün vaktini Musluh insan kime ayırır? Allah rızası için sadece ayırır kime? Allah rızası için bu ibadeti yerine getirip insanların arasını bulmak için. Ne kadar önemlidir sulh. Evet şimdi bir de mesela neye gelelim? Sulh o kadar önemlidir. Allah-u Teala kulları arasında kendi biz zatiyle sulh etmeye kıyamet gününde kakar. Rabbil alemin. Sulh ne kadar önemlidir. Tabi dünyada Allahu Teala bize dininde sulhu emretmiş. Sulh yapanlara müjde vermiş. Mükafat vermiş. Namaz, niyaz seviyesine çıkartmış. Muslihleri. Bu güzel şeydir. Allah'ın emriyle ne oluyor bu? Ama kıyamet gününde Allahu Teala'yı biz göreceğiz ya. Dünyada imkan yoktur. Gördüğümüz için Allahu Teala'nın huzurunda, Allahu Teala biliyorsunuz her kul gelir önünde durar, hesaba çekilir. Hazret Adem'den kıyamet gününe kadar ne kadar kul var önünde şeye çekilir. Ya bir bu ses nedir ya? Gelir çekilir nereye? Hesaba çekilir Rabbil Alemin'in önünde. Ademze'ye hesaba çekilir. Allah Teala her çeşitten tek tek konuşur kıyamet gününde. Böyle sünnet-i Hatta onun haricinde bazı kulları Allah Teala böyle yakınına gelir ki kimse arasında olmayan nefes nefese hadiste geçtiği gibi Allah Teala onunla konuşur, Cünahlarını ikrar ettirir. O günde Allahu Teala tüm kullun arasında sulh ettirir. Sulh ne kadar önemli bir şeydir. Allahu Teala azim zatiden Rabb-i i̇zz ve Celal ne yapıyor? Kendi arasında sulh ettiriyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde oturmuştuk. Baktık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmeye başladı. Öyle güldü ki Öyle bir gülümsündü Resulullah dişleri bile göründü. Hazret Ömer dedi: "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Neye güldün?" Yani bizi de anlat ne güldün? Muhakkak bir müjdedir bu. Dedi ki: "Ümmetimden iki adam Rabbil aleminin, Rabbil İzz'ın önüne getirildi. Yani kıyamet gününde. Hesap gününde geldiler önüne. İki tane Mutaxasimeyim yani çitene tene birbiriden aralarında bir hak hukuk var. Kulun birisi dedi ya Rabbi, xud mazlumeti min ahi. ya Rabbi benim kardeşimden hakkımı al. Bu beni zulmetmiştir dünyada. Allah Subhanehu Teala Resulullah diyor ki, dedi ki o o o şahsa kardeşinden istiyor dedi. فَكَيْفَ تَصْنَعِ بِيَخ۪يكَ Sen kardeşinin Kardeşinin durumuna bir bak Ne yapacaksın? Bu kardeşinin hiçbir haseneti kalmadı. Hiçbir haseneti kalmadı. Ne yapacaksın? Yani ben sana kardeşinden şimdi biliyorsunuz bir tane sen bir zulmetmişsen bir kardeşe bir kula kıyamet günü senin hasenetinden alınlar o kula verirler. Onun için sakın kimsenin hakkına tecavüz etmeyin. Ne kadar salih emel yapmışsan ona onun için Resulullah dedi size haber vereyim kimdir müflüs? İflas eden işte gelir ona söyler, bunu söyler buna kifreder, bunun ne kadar? o müflüstür. Yok bir tane parası yoktur müflüstür. Kıyamet gününde hakiki iflası okuyan o şahıstır. Salih emelleri dağ gibidir hepsi ne olur? Gider. Şu anda benim çok param var bankta. Ama mahkeme hepsini geldi el koydu dedi senin bu kadar bu kadar bu kadar adamlara neyin var? borcum var. Hepsini mahkeme el kolda aldı onlara dağıttı borcuları. Benim elimde çek defterim kalsa yazar kalmasa yazar. Kıyamet gününde de amellerin hepsi gider. Allah Teala diyor ki o, o şahsa diyor kardeşinin hiçbir hasenatı kalmadı. O zaman ya Rabbi diyor benim günahlarımdan al onu, onun üzerine yükle. Benim günahlarımı taşısın diyor. Orada Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu konuşuyor ya diyor, gözleri akmaya başladı, ağlamaya başladı. Neden Resulullah burada ağladı? Çünkü o mevkif vehimdir. O, o, o şey o mesele, o sahne çok vehim bir sahnedir. Yani bir tane Allah-u Teala dese alın bunun günahları bu kulun üzerine üçley ne yapacaksın? Niye kul hakkı ile idin? Ne kimseye zulmedelim? Dikkat edelim. Resulullah ağlayarak ne söyledi? Bu da enteresan. Dürçi inne dalike liyum. Bu gün var ya diyor Resulullah. İnsanlar yahtajun nasu ila men yuhamalu anhum min awzarihim. Orada diyor temenni edesem bir tane gelsin senin günahını azaltsın. Yoksa senin üzerine günah yüklesin. Onun için bir hadislerde bakarsın bir tane terazisi diyor hadiste tam düzelmiş, kişisi bir ara olmuş, bir miskal, hasenat istiyor, o taraf ağır basılık kurtarsın yoktur. Birden gelirler ağır basar. Nereden? Diyersen filan zamanda bir her yapmışsın, haberin yoktur, şimdi o çıktı ortaya. Ne kadar önemli. Onun için Resulullah ahladı o günden. O gün şiddetli bir gündür dedi. Sonra Allah Teala dedi ki bu kul dedi ki benim günahlarımdan alsın. Tabi Allah Teala kadirdir alacak. Bunun günahlarını alacak. O zulmetmiş bunu. Allah ikrar ediyor burada. Çünkü kul yalan söyleyemez. Diyor ya Rabbi benim hakkımı bu kuldan al. Bu bana zulmetmiştir. Bu kardeş. Allah Teala ikrar etti. Bu buna zulmetmiş. Ahmet Mahmud'e zulmetmiş. İkrar oldu sahnede. Ama Allah Teala kişisinin arasını bulmak istiyor. Çünkü kişisi de mu'mindir. Bak kardeşim diyor, kişisini de Allah Teala cennete sokmak istiyor. Rahmetiyle tabi. Bizzat kendisi yönetiyor Rabbil Alemin. Ne diyor orada terazinin başında? Diyor ey kulum diyor. Gözünü kaldır bak cennete. Gözünü kaldır bak cennete. O kul da gözünü kaldırıyor. Ne görüyorsun? Diyor ya Rabbi. Altından şehirler görüyorum. Altından şatalar görüyorum. Villeler görüyorum. E, lulu mercannen görüyorum. Bunlar hangi peygamberindir, hangi şehidindir, hangi sıddıkındır bunlar? Allah Teala dönüp ne diyor? Demiyor bu işte filan peygamberindir, filan şehidindir. Dönüp diyor onu, bular çim. Karşılığın verenindir. Allah Teala onu diyor. Kuluna diyor. Kim bunların karşılığını verse onundur. Diyor ya Rabbi kim buları bunun karşılığını maliktir. Yani kimin elinde var bu para? Yani bunun karşılığı nedir? Kimin elinde var bu? Kim bunların karşılığını verebilir? Böyle bir amel mi var? Ancak peygamberler verir bunu. Diyor ki Rabbil alemin senin var. Benim ya Rabbi diyor, benim neyim var? Ben zaten istiyorum, bu kardeşim benim günahımı alsın. Diyor, senin var. Karşılığı da bu kardeşini affet, Bular senindir. Hemen diyor, ya Rabbi affettim kardeşim. Zeki, adam böyle bir ticaret var mı? Tam ticaret. Bir affet kardeşini, bu kadar senin. Adam zannediyor, bunlar hangi peygamberin, hangi sıddikin, hangi şehidin? Senin var. Çin, para, çin karşılığını verdi, onundur. Ya Rabbi çin bunu bu karşılığa sahip olabilir, diyor sen. Neyle? Bende yoktur böyle şey. Affet kardeşini senindir. Affettim ya Rabbi, diyor tut elini, gidin zennete içinizden. Bunu sahih bir senetle imam hakim müstedrikler yuayet ediyor. Burada alimler diyorlar sulh ne kadar önemlidir. Allah subhanehu teala ne yapmış? Çendi, Bizzat sulha, kıyamet günde kulları arasında sulh yapıyor. Dünyada da yapıyor ama kendi zatıyla yapamaz. Ama ne yapıyor? Elçileri vasıtasıyla emretmiş sulhü, kıyamet gününe kadar musluhler Allah indinde nedir? Yücediler. Evet. Şimdi sulh bu kadar önemliyse, bir sürprizü var burada sulhün. Bak şimdi Allah'ın en sevmediği şey nedir? Yani en sevmediği meselelerden bir tanesi nedir? Yalancılık. En sevilen insan kimdir Allah Teala için? Sıddık. Diyor ki Allah Teala hadiste, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bir dane sıdkı tahri ederse yani sıdkı araştırırsa nerede sadık olabilir bu sözü diyorum bu sıdıktır yalan var mı içinde yok mu Cumbuzla ayırıyorsa her sözünde sadık olmaya çalışıyorsa hayatını sıdık üzerine yazıyorsa la yezalu yeteherras sıdka hatta yuktebe indallahi sıddika hatta Allah indinde bu sıddıklar listesine geçer. Bunun tersi nedir? Yalan. La bilerek hep yalan yalan yalan hayatı yalan. Ya bu yalan olmaz küçük bir meseledir. O bilmem nedir büyüktür. Bu bilmem nedir, veledir. Hatta yukebe indallahi keza. Hatta Allah indinde yalancılar listesine yazılır. Allahu Teala yalancıyı hiç sevmez. Müslüman yalancı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar Müslüman Zine yapabilir yapabilir, hırsızlık yapabilir yapabilir, yalan diyer hayır di. yalancı olmaz. Çünkü yalan her şeyi bozar. Yani bir tane sene yalan diyorsa neyi bozar? Her şeyi bozar. Yalan dedin iş bitti. Çünkü insan oğlu o bir insan oğlunun içine hakim değil. Ki. Nasıl içine hakim olabilirsin? Bunun için olur? Sadece Rabbil Alemin. Sadece Rabbil Alemin'e yalan diyemezsin. Gizli, içimizi bilir. Ama, insan oğlu yer üzerinde ne kadar peygamber olsa bile, evliyaullah olsa, Allah olsa, karşıda yalan dese sen onu bilemezsin. İlla Allah Teala, peygamber isen seni vahiyy bilindirir, bilindirir, evliyaullah isen senin kalbine his bırakır bu adam yalan diyor. Ama kesin bir şey diyemezsin. Sen ne yapacaksın? Zahira hükmede çalışır. Onun için yalan çirkin bir şeydir. Allah Teala yalanı toptan yasaklamıştır. Ama üç yerde yalana cavaz var. Ne kadar önemli meseledir. Üç yerde yalana cavaz var. Tabi yalan değil ki e, yala, adı yalan ama niyeti hirdir. O da nedir? E, İçi tenenin arasını bulmak savaş karı koca arasında. Burada da e, bir hadiste Buhari hadisinde Um bint Ukbe bint Ebi Mu'id diyor ki bunlar da e, diyor ki Resulullah'tan duydum Tabi bu aralarında karı koca arasında bir mesele oldu. Ondan dolayı diyor Resulullah'tan duydum ki Leysel kedi lezî yuslihü beynen nâsi feyetemennâ khayren av yakûlu khayren. Kim insanların arasını güzel düzeltmek için khayr söylüyorsa khayr diyorsa khayr çaba gösteriyorsa işaret ediyorsa khayra o yalandan değil. Yani Nasıl ben geldim Ahmet ile Mahmud'un arasını düzeltmeye. Ahmet'e geldim ne dedim? Vallahi dün senin bahsin oldun. Mahmud kardeş seni çok şey yaptı yani herde zikret. Kalbi hiç zikretmemiş. Bu ne olur kalbim şak. Gittim onun yanına keza öyle bir bir durum anlattım ki yani tam yalan söylemiyorum ama öyle anlatıyorum karşı tarafa. Bu ne olur Çinli şeytanın kapısını kapadı. Her demek yani değil ki yalan resmi yalan. Ama detaylı yollardan hedef her olacaktır. Onun için diyor ki muhaddisler diyorlar ki yalanı Allah Teala hiçbir yerde izin vermemiş ille üç yerde. Birincisi dedik savaşta. Savaşta yalan nedir? Sol gösterip sağ uğrasın. El harbu khud'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Savaş nedir? Aldatmadır. Aldatmacadır. Yani aldatacaksın ordunu böyle bu yana koyacaksın ama saldırıyı yan taraftan yapacaksın. Bu nedir? Hud'a. Bu bir nevi yalandır. İkinci islahu zâtu'l beyn. Çi arasını. Bu da nedir? Dedik ki karı kocanın arasını, arkadaşın arasını, gelip ne yapacaksın? Bu şeylerden e, güzel latifelerden çiçsin arasını imşaklayacaksın. Burada cayiz görmüş. Üçüncü, karı koca arasındaki yalan. O da nedir? Karı koca arasındaki yalan. O da şöyledir. Yani değil sen hanımına yalan söylersin. Yani hanım sana ne söyler? Yalan söyler. Böyle değil. Bu da nedir? Mesela sen hanımını idare ediyorsun. Anlatabildim mi? Hanımını idare ediyorsun. Ve geldin eve çok yorgunsun. Hanım da bir yemek yapmış senin için. O yemeği o kadar beğenmedi. İnsan ne ne dedin? o hanım eline sağlık. Çok güzeldir bu. Ne olsun? O şehir kırılmasın diye. Abi, o sabahtan senin için yorulmuş, yemek yapmış. Sen ne dersin ona? Ya bu yemeğe bak. Ben böyle yorgun geldim. Bunun ne tadı var, ne tuzu var. O olur? Çin girer. Şeytan girer. Ne diyeceksin? Vallahi çok güzel. Eline sağlık. Anamın yemesinden daha güzeldir. Bu ne oldu? Bu yalandı. Evet sen içinden ama bu her yalan. Herdir. Herde yalan söylüyorsun. Muhabbet olsun. Herkese, mesela bir kadın çınk kocası bir hediye aldı. Hediye beğenmedi. Ya, ya bu nedir getirdin aldın bana, hiç zokun yokymuş ya ben hiç ince düşünmüyorsun. Böyle dese ne olur? Çin ne olur? Nefret olur, şeytan gibi. Ne Ooo çok güzel. Halbuki beğenmemiş onu. Bu türlü meselelerde nedir? Yalan olur. Onun haricinde olmaz. İşte bu da Neyi önemini gösteriyor? Sulh'ün önemini gösteriyor. Evet. Bir de alimler diyorlar sulh yapılırsa dereceleri var Bu Bir de salih sulh yapan insanın da şartları var. Onlara geleceğiz hepsine inşallah. Ama sulh'ün de en yüce makamı alimler diyorlar ki en yüce makamı Nedir? Adaletli bir sulhtir. Adaletli bir sulh, mükemmel bir sulh nasıl olur? Diyorlar ki önce musluh insan, bu çitenin arasını bulmaya kakan insan ne yapacaktır? Sulh'un fıkhını iyice bilecektir. Bir de birikimi olacaktır, uzman olacaktır bu konuda. Şeriatı de bilecektir. Karşı tarafı de sulh da sulhta iki tarafı da razı edecektir. Böyle bir sulh oldu en mükemmel sulhuhtur. O da nasıldır? Mesela ben Ahmet'le Mahmud'un arasını sulh etmeye kalktım. Sulh ettim. Neden? Adaletli şeriatın ölçüsüne göre hiç kimse zulmü olmadığı Ahmet terazi, Mahmud terazi ben de razı. Çünkü elimle bu iş bitti. Bu ne oldu? En mükemmel, en adaletli Sulhtır bu. Bunun da fazileti alimler diyorlar ki hadislerden bunun da fazileti geceyi gündüzü namazla geçiren dehrini senesini oruçla geçiren kader ecri var. Ne kadar önemlidir. Evet. Şimdi bunları anladıktan sonra sulh nerede olur? Bir de onu göz atalım. Sulh'ın alanları nedir? Nerede sulh edeceğiz? Bu da neyindendir? Fıkhındendir. Biz eğer musluh oluyorsak, ıslaha soyunmuşsak bu meseleleri bilmemiz lazım. Birincisi <gülüyor> alimler diyorlar ki sulh bir kişiler ve gruplar arasında. Kişiler nedir? Ahmet ile Mahmut dedi. Gruplar nedir? A cemaati ile B cemaati. A ile ba aşireti. bular ne yapmışlar? Araları bozulmuş. Buların aralarını bulmak, soyunmak bunların arasını bulmakta nedir? Sulh'dir. Bu alanıdır yani. Bu bir alan. Bu da delil tabi çoktur buna ama biz her birisinden birer delil getiriyoruz. Bu da eee Sehli İbni Ebi Se'din radıyallahu anhü sahabe Ansari'dir. Diyor in, e, enne ehlel kubai kutatelu. Kuba ehli birbirleriyle kavga ettiler. Kuba ehli, Kuba bir günde Medine'nin içindeyse o zaman Medine'nin bir köyü sayılırdı. Arasında mesafe vardı. biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba camisini e, zuha, kuşluk namazını kılmaya Sünnet Medine için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinden Kuba'ya gidermiş. Belki yarım saatte yürümek var. Belki daha fazla. Orada sünnet, e, zuha, kuşluk namazı kılır, dönermiş. Kuba ehli diyor, savaş aralarında kavga oldu. Hatta böyle oldu. Birbirlerini taşladılar. Yani e, kavga lafta değil, elde ve silaha döküldü. Taş ve bunun gibi meseleler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber geldi. Dediler dediler ya Resulullah Kuba ehli birbirleriyle kavga yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İzhebu bina nuslihu beynahum. Hadi dedi atrafındaki sahabaya. Hadi gidelim bunların aralarını düzeltelim. Bu da Bukhari'de rivayet alıyor. Bundan alimler ne diyorlar ki? Bizim üzerimize görevdir. Gruplar, cemaatler, aileler İhtilaf oldu. Bizim üzerimize görevdür sulh etmek. Ben duydum Ahmet ile Mahmud. Yani filan aileyden filan aile kavga yapmış. Ya aman uzak tutmeni. Benene. He? Bu nedir? Müslümanın sıfatından değil. Müslümanın sıfatı nedir? Bu işe soyunacaktır. Evet. İkincisi. Karı kocalar arasında sulh. En önemli sulhlerdendir budur kari kocalar arasında sulh etmektir. O da nasıl olur? Yani bir kari bir koca kavga etti. Boşanmaya geliyorlar. Yani aralarında küs olmuş. O babasının evine gitmiş. O bilmem ne demiş. Bunların aralarını düzeltmek nedir? Müslümanlar için vaciptir ümmetin üzerine. Ama fertler için nedir? Yerine göre vacip olur. Yerine göre müstehap olur. Bu semtte ...bu şehirde, bu köyde... ...benden başka aklı selim yokysa... ...uzman yokysa benim üzerime vaciptir... ...bir karı koca gördüm aralarında bozulup... ...gidip sulh etmem lazım. Ama benim gibi yüzlerce varysa... ...o toplumun üzerine vaciptir. Ben baktım Ahmet gitti kardeşim... ...o da uzmandır, sulh etti... ...artık benim üzerimden vücud düşüyor. Ama kimse gitmedi... ...benim üzerime vacip olur. Evet... Karı koca arasında sulh etmek en önemlidir. Çünkü karı koca nedir? Müslüman Musulman toplumun çekirdeğidir. E, bu toplumun çekirdeğidir. Çünkü o toplum ne yapar? Ümmet ürütür. Salih ümmet ürütmek için o aile aralarında şeytanın masafesi, şeyi kalmaması lazım. Evet. Bu böyle. Bu da, burada da alimlerimiz çok bir güzel örnek veriyorlar. O da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem örneğinden birisi. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Bukhari'de rivayet olduğu gibi, diyor ki bir gün geldi Hazreti Fatime'nin evine kızı, en sevdiği kızı, tek kızı zaten, o bir kızlara hepsi vefat etti. Bir kızı kaldı, o da Fatime, en sevdiği kızdır. Geldi, Selamünaleyküm, aleyküm aleyküm aleyküm Ali yoktur evde. Ne zamandır? Kaylula zamanıdır. Kaylula ne zamandır? Önle namazından önce. Sıcak şey. Namazdan önce gelirdiler. 15 dakika yarım saat uyurdular. Ondan sonra ebdestlerini atıp Önle namazına giderdiler. Vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali yoktur. Anladı bir şey var. Ne dedi? Ne dedi? Deddi ayna ibn ammuki. Amcanın şeyi nerededir oğlu? Şimdi burada amcaoğlu oğlu demek yani şeye kinayettir. Eee sılayı rehmi ön plana çıkartmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye amcanın oğlu nerededir? Ne olsun kasi tarafiymış atsın. Demesin kocan nerede? Mesela biz geliriz diyoruz adama bu kocan nerede? Yani yaramaz kocan filan böyle yani kinayettir. Ben, kocan nerede üz ifadesinden bellidir. Bu ne dedi Resulullah? Amcanın oğlu nerededir? Yani senin canın, diğerin senden bir parça. Nerededir? Hazreti Fatima dedi ki, dedi ey babam dedi, benden Ali'nin arasında bir e, laf şeyi oldu. Benden kızdı. Öyle saatini, kaylule saatini yanıma gelmedi. Gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıktı kapıdan bir sahabeyi gönderdi. Dedi gidin bakın Ali arayın benim için nerededir. Sahaba geldi dedi ya Resulullah mescitte oturmuş. Hazreti Ali. Mescid şu anda namaz saati değil. Taç başına oturmuş. Bir de sıcak Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazlarını biraz gecitirdir. Sıcak kırılsın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi baktı Hazret Ali oturmuş he? E, abası var böyle biçti ne diyorlar şey cübbesi gibi atmış umuzuna Arablerde var o cübbesi yere düşmüş kaldırdı cübbesini e, belinden e, belinde toprak olmuş dayamış çamur duvara toprak olmuş cübbesini sildi toprağını resulullah cübbesini de attı beline. Kahh dedi ya ebe turab. Ha e, Hazret Ali'nin künyesi nedir Ebe Hasan? Hasan'ın babası. Kahh toprağın babası. Yani üzerin toprak olmuş. Bu ebe turab demek meseleyi imşatmaktır. Anlatabildim mi? Mesela biz geliyoruz bir de ne diyoruz? Kahh kahh kızan bize. Kahh bakın sen kızmışsın bize biliyoruz. Böyle diyorsun işe imşatmak için. Ya ebe turab. E bu neye kinayettir? Karı kocanın arasına kim girdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, kızına ne dedi? Amcen oğlun nerede? Geldi abaturav dedi. Yani başka olsa ne der? Sen nasıl kızımı kızdırmışsın? Nasıl kızıma böyle dersin, değil mi? Kak kak dedi evine yani. Ka ben seni götürürüm. Şimdi bir insan, bir insan öyle derse ne yapar? Tamam, imişar her şey bitti der. Gelir barış Hele bu Resulullah olsun. Evet bu da cinayettir Karı kocanın arasına önem vermemiz lazım. Bu bizim olmasa olmazlarımızdan olması lazım. Şimdi bir de ne üzerinde ıslah zatil beyin var? İki tane borçlu Birbirlerinden borc alırlar ondan sonra aralar açılır. Bu çok önemli meseledir. Her toplumda bu oluyor. Ne oluyor? İki tane birbirinden borç alıyor. Ondan sonra ihlif Yani o sözünde durmaz. Zaman vermiş zamanında para getirmez. Yani borç verenin zamanında durmaz yer getir benim ihtiyacım var. Vesaire. Bu Müslümanlar arasında olur her zaman. Şeytan da girer bu araya. Şimdi bundan dolayı Kebübni Malik diyor ki e, Bir gün e, İbni Ebi Hadara diyor ki bu bir borcu vardır Kaib'den aralarında Çisi camide mescitte diyor şey yaptılar tartıştılar borç sebebine sesleri yükseldi diyor sesleri yükselirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden duydu seslerini çünkü Resulullah'ın evinin kapsı caminin içine açılıyordu duydu seslerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem penceresi de vardır camiye onu perdesini kaldırdı baktı nedir bu ses dedi Baktı Ke'b'ten o sahabe çizsi birbiriyle ne yapıyorlar? E, tartışırlar. Dedi ya Ke'b! Ey ke dedi, Resulullah seslendi. Ke'b ne dedi? Lebeyke ya Resulallah! Eliyle işaret etti Kabe Yani dedi yarı borcundan vazgeç. Affet. İşaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sıkıntısı var demek ki. Resulullah anladı. Böyle yaptı. Kaibne dedi. Ya Resulullah dedi. Tamam dedi. Vazgeçtim. Ondan sonra Resulullah belirtti ona. Şimdi git borç hesabı yap. E, yarı borcundan geçse adam ne yapar? he Niyeti yoksa da vermeye, hemen diyor tamam. Ben sana vereyim. Yarı gitti. Niyeti yoksa da şeytan girmişse de eğer şeytan girmemişse de ciddi ise adam diyor dur ben gidin başkasından bir borç alayım sana borç verim. Bazı Müslümanlar var borç alıyorlar iki haftalığa üç sene de vermiyorlar. Sakalları da göbeklerine kadardır. Bu toplumda ne oluyor? Kötü bir örnek oluyor. Çünkü bugün de Müslümanlardan bahsederken sene ne diyorlar ya? Çok gördük şarvalı, sakallı. İnsanların haklarını yiyorlar. Camiden çıkmıyorlar ama insanların haklarını yiyorlar. Var mı bu toplumda? Var. Ben buradan ad da verebilirim. Hem de kaç tane. Bana da yapmışlar. Bizim arkadaşlarımızdan. Buradan da onlara sesleniyorum. Bizde bir atasözü var. Diğer taşa at sahibi alır onu. Bunlar onlara da sesleniyorum. Allah'tan korkmaya da davet ediyor. Çünkü borç meselesi hassas bir meseledir. Namazı bile kılınmaz. Ya Allah'tan korkmuyorsun sen. Adamdan borç alıyorsun. Ondan sonra gelip adamdan özür de dilemiyorsun. Çünkü borcun fıkhı nedir ödeyemedin gelip şeriatte de var. Ayette de diyor eğer bir tane borcu sıkışsa biraz zaman tanı. Vela o zamanı gelmiş ödemek zorundadır ama sıkışmışsa zaman tanır. Bu ecri var. Aynen sulh gibidir. E sen gel zaman iste tanırık. Bir de gel iste bir de tanırız Ama sen gelme. Karşı tarafa kale alma. Sen ölsen Resulullah borcunun namazını kılmamış. Salih insanlar da kılmamaları lazım. Avam kılması lazım o namazı. Neden? Çünkü başkasının hakkını tecavüz etmiş. Yarın sen öldün. Vesiyetinde de yazmamışsın. Sen Abdullah'tan borç almışsın. Ben gittim senin hanımına çocuğuna benim borcumu ver bana, ha? Ne derler? Biz seni tanımıyoruz adam da söylememiş. Sen yalan diyorsun. Ben de kıyamet günü diyelim ya Rabbi benden al kardeşimden hakkım. Var, bunlardan çok var. İşte borçlu çok önemlidir. Evet, bu da islah özel beyin. Aslında e, kaç tane kaldı? E, bir tane daha işleyelim. Ondan sonra. Bitirelim inşallah. Ee, yedi. Yedi meseledir. Biz kaç tane işledik? Ha, üç tane işledik. Dördüncü de işleyeyim. Dördüncü de akrabalar arasında ihtilaf çok olur. Aileler arasında. İçi aile değil. Teç ailenin içinde olur. Kardeş kardeştan. Amca oğlu amca oğluydan. Dayı oğlu dayı oğlu. Bizim görevimiz nedir? Bunların aralarını bulmak lazım. Bu da sünnettendir. Teşrik etmiş allah Teala. Diyor ki bunu da alimler çok güzel bir örnek vermişler. Hazret Ayşe anamız. Başımızın tacı. Radıyallahu anha. Evet. Hazret Ayşe'nin kız kardeşi kimdir? Ablası. Esma Bint Ebi Bakır. Zat-i Nitaqin. Resulullah için Mekşeden yemek getirirdir. Hira'ya üç gün. Kadın caz, genç kız, üç gün o vadilere çekerdir, yemek getirir, korkmazdır. Resulullah'ın atının şeyi kalmamıştır, çesti şeyini, e, elbisesinden Resulullah için şey yaptı, atı için. Evet, bu Böyük ablasının oğlu Abdullah İbni Zübeyir. Abdullah İbni Zübeyir kimdir? Beşinci Raşid Halife'dir alimler diyorlar. Beşinci Raşid halifedir. Bütün İslam alemine hacim oldu. Sadece Şam hariç. Evet, Abdullah İbnü Zübeyr Hazret Ayşe biliyorsunuz başka derslerden anladık çok cömertidir. Resulullah'ın telebesi ya. Olduğunu verirdir. Bu halifedir teyzesine sadaka şey veriyor. Hediye veriyor, mal gönderiyor. Hazreti Ayşe de olduğu gibi veriyor, dağıtıyor onu. Ne dedi Abdullah? Dedi vallahi bu dağıtmadan vazgeçerse, yap, e, şey yaparsa biz daha buna vermeriz. Vazgeçsin bu kadar dağıtmayı yani. Kendisine de biraz baksın yani. Yoksa öyleyse artık biz bunu cezalandırıp buna hediye vermeriz. Hazret Ayşe bunu duydu. Dedi vallahi böyle dedi. Dedi evet. Dedi yemin olsun üzerime. He? Artık ben Abdullah'la konuşmayacağım. Bitti. Abdullah benim için bitti. Anlatabildim mi? Bunu konuşmayacağım. Şimdi Abdullah bunu duydu. Teyzesi ya. Bir de anası sayılır. Hem teyzesi hem müminlerin anası. Ne yaptı? Ciddi yanına. Affetmedi onu. Bir zaman sonra baktı hiç bu bir de gitti yanına. Elçi gönderdi. Hazreti Ayşe hiç affetmiyor. Çok zaman oldu. E bunu vabağının altından kalkamıyor. İçinde bir sıkıntı var. Hem halifedir. Nasıl olur teyzesi bir de muminler anası ona dargın olsun. Bir Musulma üç günden, üç, üç günden dargın olması caiz değil. Gitti haber gönderdi. Hiç olmadı. Geldi Mey Mey Eee tane, Çi sahabeyle konuştu. Mesvera bint Mührama. Mesvera bin Mührama. Ve Abdullah ibnil Esved. Bu çizsıyla konuştu. Mesverayla Abdullahlı. Bunlar da Beni Zuhra'dandır. Hazret Ayşe'nin kabilesindendir. Arap'ta kabile önemlidir. Şefaat kabile o gelse olur. Bizde de öyledir. Aşiret sahibi gelse aşiretimizden bir tane gelse ön plandedir yabancıdan. Gitti dedi Allah aşkına dedi. Allah hatır için dedi. Benle teyzemin arasına girin. Bu aramızda bu kırgınlığı, bu keskinlığı kaldırın. Şimdi biz birbirimizden konuşmuyoruz. Onlar da dediler inşallah. Geldiler Hazret Ayşe'nin yanına. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ey anamız dediler. İçeri girelim mi? Gir dediler. Hepimiz mi girerim? Hepiniz girin. Hazret Ayşe bilmiyordu dışarıda kim var bu Kis'e girdi, Abdullah da bulardı. Halife Abdullah, bulardı. Diyor ki, Abdullah girerken, bir de Abdullah sadece halife değil, sahabelerin fekihlerindendir, alimlerindendir. Girerken içeriye düştü Hazret Ayşe'nin elini ayağına, sardı sarıldı ona. Öpmeye başladı, teyzesi ya, anası bir nevi. Öpmeye başladı başından, elinden, gözünden, her yerinden öpüyor. Hazret Ayşe de onu dekliyor böyle. Orada da çi sahaba ne diyorlar ya Ayşe, ya ummil müminin, ey anamız diyorlar, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çüskünlük üç günden fazla olsa nehyetmiş, caiz değil filan üzerine gittiler Hz. Ayşe'nin. Artık Hazret Ayşe de müminlerin anası, kadınların en fıkıhcısı. Dayanamadı, ne dedi? Tamam dedi ama ben yemin etmişim. Bu yemin çok şiddetlidir. Ben nasıl yeminimi bozarım? Ondan sonra dediler işte şeydir böyledir böyledir hadisleri getirdiler. Tamam dedi o da sarıldı ciğeri öptü affetti onu. Affedersen e, diyor ki sahabeler diyorlar ki kendi adağından adağ tutmuş demiş. Ben bunu artık konuşmayacağım. Yemin ederim. Ne diyor? Kırk tane çöle azat etti. Yemininden döndü diye. 40 tane çöle azat etti. Her hatırladığında da onu diyor ki öyle ağlardır ki göz yaşına tutulamazdır. Hazreti Ayşe hanım. Öyle ağlarmış ki. Neden ağlıyor? Çünkü aralarında bir kırgınlık geçmiş. Burada fıkıh nedir? Fıkıh, akraba arasına cinmak vaciptir. Bu Çin'in nefreti kaldırmak vaciptir. Beşinci, kabileler ve aşiretler arasını bulmak. O da nedir? O da ümmet üzerine vaciptir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ya Resulallah bir şey vardır. Abdullah İbni Ubeyh, re'sil nifak, münafıkların başı Abdullah İbni Ubeyh. İbni Ubey'in yanına giderim ya Resulallah. Orada bir mesele var. Resulullah da diyorlar ki o günde bulunan merkep eşeğidir. Ot, o arada eşek vardır. Mindi bir eşeğe gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in yanına. Abdullah İbni Ubey'in yanına geldiğinde tabi bunların grupları var. Abdullah İbni Ubey'in aşireti var. Ansarilerdendir. Bir de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem cemaat var geldi. Muhacirler ve ansarlar. Abdullah ibn Ubey ne dedi Rasulullah Dedi, ey dedi ya Muhammed senin eşeğinin kokusu benim burnumu şey yaptı dedi, aziyet verdi bana. O istiyor, küçümsesin yani Resulullah, münafık ya. Bir adam dayanamadı ansarilerden. Dedi vallahi Resulullah eşeği senin daha iyidir. Bir tanesi oradan, Abdullah ibn i Ubeyne başka bir ansari, o da buna cevap verdi. Ne oldu? Kavga çıktı ortaya. Orada bir kavga çıktı. Yürüntü çıktı. Şey Esbâb-ı Nüzul'de alemler diyorlar ki bu ayet وَالْوَاِنْ تَائِفَاتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاسْلُحُوا بَيْنَهُمَ Ki ta'ifem birbirlerine kavga yapsalar aralarını bulun. Bu ayet bu olayda indi diyor. Bak ne kadar bir vehim oradaydır. Ama Allah Teala bu çitaifeyi düzeltmek için arasını nedir? Bunun da aralarını ne yapmak? Bulmak. Bir de altıncı, bunu da bitirelim, dersi bitirelim. Altıncı da malda vakanlarda Kan nedir? kışas meselelerinde. O da nedir? Sulh, kirdir. Allah Teala diyor ki sulh etmesen Hakkın var dedik ya dersin önce de göz göze diş dişe Kısas var ya İslamiyette bir tane senin babanı öldürdü kadı onu diye onun hakkın var sen de diyorsun kadıya ben babamın öldü katilini öldürmek istiyorum kadı da onu öldürür şeriatte var ama burada ne var affetme kıl. Kim diyor affederse onun daha ecri var. Bak kıyamette ne Allah Teala ne dedi? Kardeşini affet. Bak bu cennet senin olur. O yüce cennet. Teçi o yüce mekanlar senin olur. Ondan dolayı ne oldu? Affetti. Dedi al kardeşini götür. Onu hiç affetmek kanda da e, malda da nedir? Bizim üzerimize şeydir. Teşvik edilmiştir. Yani bir tane hakkım deyese mahkemeye gittim bir tane bana bir tokat atmışlar. Gittim kadıya şikayet ettim. Dedim bu boş yere bir tokat at. Kadı vakti meseleye, hüküm verir. Kadı diğer evet boş yere atmışsa ki muhakkak boş yere atar. Kimse Kimseye tokat atma hakkı yoktur İslamiyet'te. Kadı diğer, kalk sen de mahkemenin önünde buna bir tokat at. Eşitli onu. Hakkın var. Sen de kalkıp tak diye bir tane oturtursun ona. Ama bu ne olur? Onun çocuklarında çin yaratır. Nasıl bunca insanın önünde babamı attı. O adam diyor madem affetmedin beni ben bunun kalbinde bir nefret olur. He? Ama o dese, kadı dese kalk tokatat sen de gelirsin önüne durarsın elini kaldırırsın. Ya dersin affettim sen. O olur? He? O Çin nefret neye döner? Sevgi muhabbete döner. İşte sulh budur. İslam da bunu teşvik ediyor. Bak Allah Teala adaletli olduğu için demiyor tokat ve sulhit. Diyor istersen at çünkü hakkın var. O sana zulmetmiş. Ama affetsen ne var? Büyük ecrin var. Bak kıyamet günde de cennet. Terezin önünde ne dedi? Bakıyorsun bu cennete ne görüyorsun? Dedi altından, köşkten, yakuttan, mercenden köşkler görüyor. Dedi bu kim? Bunun bedelini verene. Bedeli nedir? Dedi sen. Benim yoktur böyle bedelim. Affet kardeşin o bedelidir. Dünyada da teşvik ediyor. En beşinci, e şey yedinci mesele e, husumatta iki tane birbirinden tartıştı, husumat yapıyorlar. Ki şahıs birbirinden tartıştı, kavga ediyorlar. Kavgaları husumattır. Husumat nedir? İşte o sen böyle yaparsın, o diğer yapmam. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki evde oturmuşuk ve sesler yükseldi. Resulullah seslere çıktı. baktı bir denesi diyor ki vallahi ben bunu yapmayacağım. Kişisi tartışıyor ya. Aralarında bir terslik gitmiş. Vallahi ben bunu yapmayacağım diyor. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki çıktı hemen duydu bu kelimeyi. Dedi "Eyne'l mutaalli ala Allah la yefal'u'l ma'ruf?" Nerede o şahıs? Chi Allahu Teala adına konuşmuş gibi sanki biliyor geleceği. Ha ne diyor? Ben bu güzel işi yapmayacağım. O ne dedi? Ya Rasulullah beni istediği emeli de yaparım dedi. Anladı. Yani cetona at düştü. Tabir caiziz. Hemen Rasulullah uyardı. Yani sen demeyeceksin vallahi böyle yapmam. Ben artık bu adamı görmem. Ben bu adamı ziyaret etmem. Bu adam böyledir. Bunun böyle yapmam. Değil mi? Bilemez. Onu Allah bilir. Ama sen mütalep değilsin bu meselede. Onun için Müslümanlar içi çişinin, çi toplumun arasını bulmaktan biz mükellefiz. Bu büyük bir ibadet. İnşallah bir gün bu kadar önümüzdeki ders e, da e, e, musluhlerinden e, ilgili e, bazı konuları yine işleriz. İnşallah önümüzdeki dersi bitiririz. Gerçi bon, bu konuya çok önem verdim. Yani benim için önemli değil. Bazı arkadaşlar diyorlar çok uzuyor dersler. Ama bizim için önemli olan bu konuyla konuşursak bütün püf noktasını anlayalım. Ondan sonra başka zamanlar dönüp kesik kesik bir dersler olmaz yani çiçişin arasını bulmak, ders yapıyorsak bunun cereyine ise İslamiyet'te onu anlamamız lazım. Ondan sonra bir tane gelir cereyini sorar, kardeşim git dersi dinle. Ama böyle kısa öz anlatıyorsak olmuyor. Kapsamlı olmuyor. Ana çizgisiyle anlıyoruz ama detayını onun için bütün detayını burada inmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki derste bitirmesek üç derste de bitse benim için önemli değil. Ben konu çok önemli olduğu için, imanın şubesi olduğu için ben bunlarda rahatım. İstiyorum bütün detayları anlatayım. Evet, bugün de bu kadar. Allah hepimizi salih kullarından eylesin. İmanın şubelerini işleyenlerden, o onu fıkıh edenlerden, o fıkıhtan da salih amelle onu salih amel olarak işleyenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.